İzin verirseniz Ebu Hureyli'yi bu akşam ben misafir edeyim. İzin verdi Rasulullah. Talha radiyallahu anh Ebu Hureyli'yi aldı evine götürdü. <gülüyor> Buyur dedi sofraya oturttu. <gülüyor> Buyur dedi. Yan tarafa geçti. <gülüyor> Anamıyla konuşmaya gitti. Ona... misafirin neden geldiğini anlatmak için kim bilir ne için hanımın mutlu bir yuvaları vardı sevgiyle kurulmuş eşi kimdi biliyor misiniz? hani Resulullah bir gün sahabelerine yine konuşurken cennette yürüyordum ardımda ayak sesleri işittim Döndüm bir baktım, Rümeysa demişti ya. Ben gördüm dedi Rümeysa, Talha'nın eşi. Sevgiyle kurdular yuvalarını, sevgiyle. O kadar güzel mutlulukları vardı ki ve birbirlerini ailesine seviyorlardı ki. Tayha ve Rümeysa ve yavruların mutlu bir yuva. Dünür bey! Yavrularının yuvalarını eşyalarla mı, arabalarla, evlerle mi kurdun? Eğer sevgiyle kursaydın, bambaşka olacaktı, bambaşka. Mutlu sevgiyle kurulmuş bir yuva. Ey, bir kitle ala verir misaf. neden öyle gizli gizli konuşuyorsunuz? Neden? Yani evinize bir misafir gelmiş. sadece bir kişi karnı doyacak hepsi o kadar neden gizli gizli konuşuyorsunuz birbirinizle neden zaten o bir sahabi fazla bir şey yemez ki Talha Rümeysa ve yaruları bir gün tok bir gün aç yaşayan bir ailedir o gün evde Rümeysa sadece yavrusuna yetecek kadar azıcık bir çorba pişirebilmiştir. Hepsi o kadar evde. Şimdi o azıcık çorbayı yavrusuna mı içirsin? Yoksa Resulullah'ın misafiri Ebu Hureyre'ye onu konuşuyorlar. Ne yapalım? Bir karar almalıyız. Bir karar vermeliyiz. En zorunda karar verdi. Sen üzülme Talha dedi. Çorbayı misafirimize şirin. Ben yavrumu sevgiyle avutur, sevgiyle uyuturum. Aç aç. Remesa ana yüreği. Yavrusunu bağırmamast. Sevdi. Sevdi. Sevdi. Avuttu ve uyuttu aç aç. Ey anne, Sen hiç yavrularını Aç aç uyuttuğun oldu mu Rümeysa'nın bu acısını hiç tattın Çok şeyler tatmışsındır hayatta Peki hiç Rümeysa'nın bu acısını tattın Aramızda küçük çocuk var Yavrum Yavrum Hayat bu işte Bugün var değil. Bakarsın bir gün Evde bir şey olmayabilir yavrum Küçük çocuğum Eğer anneciğin bir gün sana Bugün evimizde bir şey yok yavrum Ne yapalım Bugün Bugün bir şey pişiremedim size derse Üzülme anneciğim de Üzülme Üzülme anneciğim de Bugün sen Rümeysa olursun Ben derim Eysa'nın çocuğu olurum Sevgiyle sarılırız birbirimize Sevgiyle doyarız Ahmetciğim de Tamam mı yavrum Tamam Sakın ola Neden bugün yemek yok diye Şikayet et Allah darılır sana sana Ne olur Biz bilemedik bunu Sen öğren çocuğum Tayha beni uza. Hadi onu sopayı götürü Musa. Hadi dedi Tayha. Al, al şu sofrayı misafire götür. Hadi. Ama dediğimiz gibi, planladığımız gibi tamam mı? Eğer Ebu Hureyre yemeğimizin çok azaldığını görürse, fark edecek olursa üzülür sonra. Fark etmemeli, tamam mı? Tamam. Tayha, sofrayı götürün. Odayı aydınlatan, bilmem ki artık, yağdanlık gibi bir şeyler vardır besbelli. <gülüyor> Yanlışlık olmuş gibi, talha sofrayı kurunca, yanlışlıkla olmuş gibi, ayağını o yağdanlığa çarpar, ışık söner, oda kararır, talha çorbayı koyar sofraya. <gülüyor> buyur der misafire, buyur. Kendi de bir kaşık alır eline, misafir anlamasın diye. Kaşığını boyuna çorba tasına götürür getirir tıkırt atır, Misafir anlamasın diye Ama ev sahibi Talha'nın kaşığı Hiç çorba ile dolmaz Hep ağzına kaşık boş olarak gider Talha'nın Çorbayı misafir hissin diye Kardeşi hissin diye O gün Talha aç Rümeysa aç yavruları aç yaptılar ama misafirlerini doyurdular o gün sabah yine mescidine beni yine sahabiler sabah namazında mesciddeler zaten onu çok özlemişler yine bu gece yaslı namazından ondan ayrıldıktan sonra Sabah namazına kadar ona hasret çekmiş abiler Kalkıp koşmuşlar ona Çok özlemişler onu Çok özlemişler Yine mescitte Resulullah Mihrapta Resulullah Sahabeler orada Sevgililer sevgilisi, Talha ile Ebu Hureyli'yi görünce onlara dönmüş. Siz ikiniz dün gece ne yaptınız öyle? Siz ikiniz dün gece ne yaptınız öyle de Allah'tan vahiy geldi, ayet indi! üzülürler alenkesim ولو كان بهم خصاصه kendileri sıkıntı içinde bulunsalar dahi başkalarını kendi netislerine tercih ederler onlar islamı yaşıyorlardı ayetleri biliyordu onlar islamı yaşıyorlardı ayetleri biliyordu onlar islamı yaşıyorlardı